İyi pazarlar, değerli izleyenler, İnsan İnsanı programında birlikteyiz. Bugün yine, yapıncım, Polat Doğru'yla birlikte bir sohbet oluşturacağız. Konuştuk Polat'la. Bugün... Değerler konusunu ele almayı istiyoruz. Palat'cım merhaba. Merhabalar hocam. Neden değerler konusunu ele almakta ısrar ettin? Valla ısrar benim ısrarım değil hocam ısrar sizin ısrarınız. <gülüyor> Öyle mi? <gülüyor> yani siz her yerde bu konuyu konuşuyorsunuz, anlatıyorsunuz, çok üstünde duruyorsunuz. Öyle olunca e, yani hocanın bir bildiği vardır biz de bol bol ele alalım diye düşünüyorum ben. E, yani değerler konusundan siz konuşuyorsunuz bir sürü insan da konuşuyor ama sizin bu bahsettiğiniz değerler nedir? Yani ufak bir tanımlamayla girsek de ondan sonra sizin şu anlatacağınız şeyleri dinlesek iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Gerçekten e, bu konu benim için çok önemli. Çünkü Hı -hı. benim ülkem için çok önemli olarak görüyorum bunu. Değerler bizim davranışlarımızı altında yatan temel itici Güçlerdir, inançlardır. Farkında olabiliriz, olmayabiliriz ama davrandığımız zaman bir seçim yapıyoruz. Evet. Neden A davranışını değil de B davranışını yapıyoruzun altında yatan değerlerdir? Yani öyle ya da böyle biz değerlerimize inanıyoruz değil mi hocam? O veya bu şekilde biz değerlerimizi yaşatıyoruz. <gülüyor> Bilinçli veya bilinçsiz bir değerler sistemimiz var. Ve onun ortaya çıkardığı Sonuçlar yaşıyoruz. Onun için eğer bugün hı hı. toplumda sorunlar varsa benim bakış tarzım bu toplumun değerler Değerli. sorununu yaşıyoruz diyorum. Bir ailede sorunlar varsa bakış tarzım değerler sorununu yaşıyor ve bu çerçeve içerisinde bakmak istiyorum. Mümkün olduğu kadar da izleyenlerimizin, hı hı. kitap okuyanların, konferansıma gelenlerin Böyle bir görüşün üzerinde düşünmelerini ne demek istiyor bu adam diye hı hı. böyle biraz çere girmelerini çok istiyorum. Anlıyorum hocam. Siz, e, ya ben konuşmalarınızı da dinledim ve orada görüyorum ki değerlerin transfer edildiği, yaratıldığı, yaşandığı, çocuklara ulaştığı, hayatta kalmayı başardığı yerin aileler olduğunu söylüyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz burada? Yani e, aileler bir takım değerleri alıp yaşatıyorlar mı? Yoksa Çocuklarında bir takım değerlerin yerleşmesi için özel bir şey mi yapıyorlar? Neden bahsediyorsunuz bundan? Ee, şimdi şöyle bir durum düşünün ailede. Çocuk e, bazı şeyleri saça saça gidiyor evin içerisinde. Evet. Annesi diyor ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun sen burada? Sokak parası diyor. Şimdi çok basit bir şey. Ee, baktığın zaman ne oldu? Şu an anne Annesi ki, memnun diye memnun Neden değil? Saçtı. Demek ha. ki evin temizliği bir değer. Evet. Fakat bir şey daha söyledi. <gülüyor> Sokak mı burası dedi değil mi? Sokak mı burası dedi. Çocuk şunu da anladı. Demek ki sokakta istediği gibi atabilir, pisletebilir. Ve bunu ben e, <gülüyor> seminerde söylediğim zaman herkesin yüzünde bir gülümseme beliriyor. Neden gülümseyiyorlar? Çünkü ağa yaşayanında... yakalandık diye böyle bir tabii, duygu var. Tabii. Bir başka örnek. Düğülele konuşuyorlar. Maşallah küçük diyor akıllı akıllı. Geçen gün diyor gitti diyor millet diyor gidiyim sıraya bekliyor. Maşallah diyor gidiverdi en öne diyor aldı diyor böyle. <gülüyor> Adamlar ne yaptığını şaşırır ki, bu aldı eve getirdi. Büyük var diyor, bunun küçük kadar akıllı değil diyor. O diye gitmiş diyor, sıraya girmiş, kös kös beklemiş diyor. <gülüyor> ve ailede bu anlatılıyor etrafta Tabii. herkes. Ve <gülüyor> yani enteresan bir durum ve bu aile, konuştuğunuz zaman elhamdülillah Müslümanızlar hak yememek lazım der, hakkaniyet çok önemlidir der. <gülüyor> Ooo kulak bilmem neydi de konuşulur. Fakat yaşama baktığın zaman Aha. bunun olup bitişinin farkında değil. Orada çocuğa Gözün açsaydı niye sende? Sen de gözün aç. Aklını kullan. Niye bekliyorsun sırada? Ha? Bak kardeşim beklemediği gibi bir durum oluyor. Bir başka örnek. Kitap alıyorum Şöyle süreye girilen durum çok az. Ben de görmedim. Yani ben... Etrafımda böyle 20 tane <gülüyor> kitap hangisini yapacağım? Ve bu yine bir değerler ortamını gösteriyor. Hı hı. Şimdi değerler yaşanarak öğreniyor. Aynı dil gibi. Evet. Yani e, çocuk 5 yaşına kadar ailede duyduğu dili duyduğu şekilde öğreniyor. Doğru. Bu çocuğun etrafında Türkçe konuşuluyorsa bu çocuk garanti verelim Çince konuşmayacaktır. Evet. Hayretler içerisinde kalırsın. <gülüyor> bu çocuğun içinde yetiştiği ortamda yaşayan değerler bilinçli veya bilinçsiz. bu çocuk onu öğrenecektir dil gibi. Onun için ana baba dürüst değilse, ailede dürüstlük saygı görmüyorsa bu çocuk büyüdüğü zaman dürüst olmayacaktır. Ama bu çocuğa kızdığın zaman hiç dürüst değildir diye o zaman yazık ediyoruz o çocuğa. Bu bir, ben görmedi ki. Anladım. Burada bir şey söyleyelim bence hocam. Yani gelecekle ilgili de bu kadar büyük bir ipotek koymasak daha iyi olur diye düşünüyorum ben bu konuyla ilgili. Eğer bir gün farkına varırsa değiştirme şansı yok mudur bu çocuğun? Yani böyle bir gücü, ya ben yanlış bir şey yapıyorum. Bu hayata ters giden bir şeyler varın farkına varırsa düzeltme şansı var mı? Farkına varması için önce bir sorun olduğunu görmesi. Yani bir, bir uyanış yaşadığını varsayalım varsayalımdan evet. yola çıkarak. Kesinlikle. Benim savaşçı kitabımın özü o aslında. <gülüyor> bir insan kendini yeniden yaratabilir. Ama bugün Türkiye'ye baktığımız zaman en temel sorun güven buhranı. Aynen. Doğru. Yani Türkiye birbirine güvenmeyen hasım insanlardan oluşan bir toplum olarak karşıma çıkıyor. Yani ben İngilizceyi iyi biliyorum, siz de biliyorsunuz. Ee, başka dillerle de üç aşağı beş yukarı ilişkilerimiz var bilmem ne. Ben babana bile güvenmeyeceksin lafının bir başka dilde karşılığını görmedim. Böylelikle yani güvenmemenin bir meziyet olduğu aynen, bir toplum Aynen aynen hani safiyane değerlendiriliyor. <gülüyor> evet yani o bakımdan burada vurgulamak istediğimiz şu. Annelere babalara buradan vermek istediğimiz mesaj şu. Öğretmenlere eğitimle ilgili sorumlu kişilere vermek istediğimiz mesaj şu. Değerler çocuk büyürken öğrenilen dil gibi bir sistemdir. Onun için ileride akılla öğrenir değil, değil. Bugün ağacın mi? kök salması gibi biz ağaç büyürken bu değerlerin kök gibi salmasına özen göstermeliyiz. Bu ağaç örneğini veriyorsunuz hocam sık sık. Onu bir anlatır mısınız burada? Daha önce programda anlatmadınız. Yani... Bir ağaçtan bahsediyorsunuz. Köklerinden bahsediyorsunuz. Değerler konusuyla ilgili. Evet. Ee, İyi de bir örnek olduğunu düşünüyorum ben. Polat bana sorsan desene ki hocam ya 51 yıllık bu alanın içindesin. Evet. Ee, ve ben sana şunu sorsam. Türkiye için en temel konu nedir sizce desen değerler konusu derim Ve bunu da şöyle özetlemek istiyorum. Şimdi Seminerime gelenlere <gülüyor> ben PowerPoint'te sunum yapıyorum, gösteriyorum, orada ben de bakıyorlar. Bir tepeyi çıkarken öbür taraftan ağacın tepesini görüyorsunuz. Evet. Ağacın tümünü görüyor musunuz diyorum. Gövde yok. Hayır diyorlar. Hı hı. Ondan sonra biraz daha çıkıyorsun. İşte Gövde geliyor bu sefer, alt evet, kısmını Evet, başlıyoruz. görüyorlar falan. En yer bakıyorsunuz ağacın hakikaten gövdesiyle görüyorlar. Ağacın tümünü görüyor musunuz? Evet diyorlar. Emin misiniz diyorum olan burada bir himlik var diye böyle duruşları <gülüyor> var bana sessiz. Ve ondan sonra çizimle ağacın köklerini gösteriyorum. Anladım. Şimdi ağacın tümünü görüyor musunuz? Evet diyorlar. Ve böyle bir aha duruşu oluyor. Aha evet ağacın tümünü görmek için benim onun Kök köklerini de bilmem lazım. Ağacın kökleri önemli mi diyorum. Evet diyorlar. Ve orada hakikaten şunun altını vuruyorum. Bir ağacın... Yaşamının kaynağı köklerden Köklü, gelir. Eğer ağacın kökleri hastalıklıysa eninde sonunda ağaç sararır, solar Doğru. ve hastalanır. Şimdi siz ağaç yetiştiren bir çiftçiyseniz kökleri önemsemek zorundasınız. Hı hı. Kökler bana ne diyemezsiniz. İki türlü çiftçi düşünelim. Bir tanesi ee, kök meklere ilgilendirmez diyor. Beni meyvesi ilgilendirir. Bana diyor küfe küfe elma lazım. Kök, mek falan filan. Onlar uzun vardı. Bana diyor suni gübre, şu su, bu su, pompala her şeyi. Elma ver, elma diyor. Aha. Piyasada elma satacağım ben. Kök satmayacağım diyor. Öbürü diyor ki, yahu sürdürülebilir tarım, olabilmesi tarım. için tarım. benim hakikaten yıllar yılı bu ağaçtan elma alabilmem için köklere önem vermem lazım. Köklerin gelişmesine Hı -hı. önem vermem lazım diyor. Şimdi İnsan çiftçiliğine geçelim, ağaç çiftçiliğine değil, insan çiftçiliğine geçtiğinde ana babalık ve eğitime geliyoruz. Bugün benim toplumumda gördüğüm esas itibariyle, biz çocuklarımızın meyvesiyle ilgileniyoruz. Neyi kastediyorsunuz? On günlük bebeğe bakıyor, şoför Kemal diyor ki, <gülüyor> Doğan abi ben bunu diyor, makine mühendisi yapacağım diyor. Ve o kadar böyle safiyene söylüyor ki, bebeğe bakıyorum ben. On günlük bebek. <gülüyor> Niye kemal diyorum? Hikayesi var abi dedi. Ne dedi hikayesi? Ya dedi benim sevdiğim kızı dedi makine mühendisine verdiler. O dedi çekmesin bu çileyi. Şimdi içimden ya <gülüyor> ay ya ağlayayım mı güleyim mi canım bu çocuğun hayatına ipotek konuyor. Yani Doğan abi ben bu çocuğu. ...kendisi olarak nasıl geliştirebilirim... ...özgür olsun, kendine güveni olsun... ...tuttuğunu koparan... Hı hı. ...hayatı anlamlı ve coşkulu bir insan olsun istiyorum... ...demek başka bir şey işte orada kökler Köklerden var. Köklerden bahsediyor. Ama bu makine mühendisi olsun... ...iyi para kazansın, mevki makamı olsun... ...itibarı olsun meselesi... ...ve benim ülkemde maalesef... ...üç, dört yaşındaki çocuğun... ...ürününe dönelik olarak bakıyoruz... Böyle bir sistem içerisinde ve okullar ne yapıyor biliyor musunuz? Özel okullar. Daha biz, iyi ürün alabilecek. Heh, tabii tabii. tabii evet. Şimdi bak diyor şu sıradan bilmem ne oldu bu sıradan bilmem ne oldu bu sıraya. Getirin bize. Hepsinin ağaçtan mevzu miktarda biz ürün ben, alırız. Geçen diye. bir arkadaşımla konuşuyordum. Müthiş bir şey söyledi. Şimdi oğlu ilkokul dönemine geldi. Okul seçmeye çalışıyorlar falan. Ve e, en son arkadaş dedi ki ya bizim oğlanın astronot olacağı yok dedi. Ben adam gibi rahat edebileceği bir okulda, keyif alabileceği bir yerde olmasını istiyorum diyor çocuğun. Oyun oynayabileceği, işte ne bileyim sporla ilgilenebileceği, bilmem ne yapabileceği. Ama uzun vadede öyle bir noktaya gelmesine özel bir kaygım yok diyor bununla ilgili. Şimdi bu arkadaşın ben bu yaklaşımını çok sağlıklı buluyorum. Fakat öteki anne babanın da bir kötülük ister tarafı yok. Evet. Yani durumun farkında değil. Hakikaten hocam birçok insan aslında konsantre olduğu şeyin meyve olduğunun farkında değil. Değil. Ben de değil. Yani o, o düşünüyor diyor ki onun iyi bir hayatı olsun diyor. Yeterince meyvası olursa iyi bir hayatı olur diye düşünüyor. Evet. Ve o anne babada kendi hayatını da meyvanın üstünden değerlendirdiği için ya kardeş diyor bak yeterince meyve varsa iyi bir hayatın oluyor ve böyle sürüyor diyor. Evet. Peki döngüyü kıran ne olacak hocam? Yani ne... Evet. Ben psikoloji bölümünden mezun olmuştum. İki yılda İstanbul'da asistanlık yapmıştım. Ve bunun farkına varmam için yabancı bir ülkede bir babayla böyle konuşmam evet. oldu ancak Doğru. kıranabildim. Şimdi. Çin e, Kamışı diye bir ağaç var, Bunu diki bunun ağacın e, şeyi çok, e, e, kerestesi çok değerliymiş, mobilesi falan çok değerliymiş. Bu ağacın bir özelliği var, dikiyorsun, beş yıl içinde 70 santim büyüyor. Büyümüyor yani. Büyümüyor. yani. <gülüyor> Tabii bizim gördüğümüz yerde büyümüyor, görmediğimiz yerde toprağa müthiş bir kök, kök salıyor. Yani ağaç büyüdüğü zaman onu ayakta tutacak kökler oluşuyor. Altıncı yıl on sekiz metre büyüyor hı hı. ve ağaç dokuz yılda otuz iki metreye varıyor. Evet. Ama o otuz iki metrelik kökü ilk beş yılda i̇lk atıyor. Beş yılda atıyor tabii. Ananın babanın farkında olması gereken şu çocuk yedi yaşına kadar ömrünün köklerini atıyor aslında. Doğru. Yani yaşamı, yaşam ağacı olarak düşünecek olursan eğer o köke önem vermezsen... Aha. Meyvelerin altında dalları kırılabilir ve o meyveyi kaldıramaz. Bir de uzun süreli meyve şansı, meyve şansı da böyle öyle bir durum hocam. Sizin bahsettiğiniz o çünkü yani e, siz hoş bir çiftçi yaklaşımından bahsediyorsunuz. Diyorsunuz ki köklerin beslenmesi önemlidir, toprağın sağlığını koruması önemlidir, bunlar var edilir ve yapılırsa o zaman uzun vadede bugün değilse yarın bir gün muhakkak meyve verir bu ağaç diyorsunuz. Ve aldığınız meyve de son derece sağlıklı, son derece keyifli bir duruma getirir sizi diyorsunuz. Evet ve bu gerçekten bence bir ailenin bir numaralı, bu ülkenin bir numaralı konusu. Kısa bir aradan sonra bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Müzik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 Polatcığım ben İzmir'e gittim <gülüyor> Yapmayın ya Süheyla <gülüyor> yengemi ziyaret ettim <gülüyor> hani Görürken beraber Doğan O Polat'ı gözüm görmesin doyacağım onu dedi <gülüyor> Niye yenge dedim sana çok dedi, zorluk çektiriyor bu dedi Vallahi <gülüyor> hocam Süheyla yengeye de sesleniyoruz buradan Yani hocam hak etmese yapmam böyle şeyler diyor Fakat şunu gördüm Polatcığım Yani öyle bir şey ki benim soracağım aklıma gelen şeyler o soruyu ki yapıyor bakıcı vardı. Ağzı böyle söylüyor ama Var hocam bir sorun var öyle. öyle. Şimdi hocam evet. siz diyorsunuz ki tamam bu meyveye konsantre olmayalım. Yani bizim asıl konsantre olmamız gereken o meyvanın sağlıklı üremesini sağlayacak değerler ortamı. Toprağın zenginliği, köklerin sağlığı, ailenin getirdiği ortam falan filan. Ama ben yaptığım diğer işlerde de sokakta sağda solda öğrencilerle konuşurken de aldığım bir tepki var. Ve sizin de bunu destekleyen e, sorduğunuz sorular var. Öğrenci de bugün, çocuklar da bugün diyorlar ki, yani en basit anlamda anne baba diyor ki çalış oğlum diyor. Çalış. Çalışmazsan hiçbir şey olmaz, i̇şte okulu kazanamazsın, bilmem ne edemezsin, onu yapamazsın, bunu yapamazsın. Öğrenci de diyor ki, biri bana çalış demediği sürece ben çalışmam zaten diyor. Ben bunu... Lise öğrencisinden de duydum. Ortaokulu öğrencisinden de duydum. Annem baban sana çalış dediği zaman iyi bir şey mi yapıyor dediğinizde daha küçükse hatta tabii ki diyor benim iyiliğimi istiyor diyor. Söylemezlerse çalışmaz mısın? E çalışmayabilirim diyor. Şimdi durum böyleyken ağacın kendisi meyveye konsantre olmuşken e, bunu yetiştiren çiftçi konsantre olmuş çok mu hocam? Evet. Sonunda netice itibariyle öyle bir toplum oluşuyor ki, jandarma dipçiyi yoksa doğruyu yapmıyor. Hmm. Yani e, trafik kuralları Avrupa'ya gittiğin zaman aynı bizdekinde de var ama bizde polis yoksa dinlemiyoruz yani. Bu gibi bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi gerçekten dediğin doğru, ben ortaokul öğrencilerine konuştuğumda işte A tipi ailede dört köfte koyuyor, çocuk Aha. iki tanesini yiyince anne doydum diyor. Hayır doymadı diyor, iki köfte doyulmaz. Ye, bitir, ye. Bu çocuk büyürken önüne bak, dikkat et, sallanma, dokunma, koşma. Bütün bunlar içerisinde çocuk büyüyor. Böyle dıştan deretinde. Aynen. Yani, Televizyon nasıl kontrol ediyorsun? Aynen Çocuklar bu tabii. şekilde kumanda. Ve çocuk bunu öğreniyor. Tabii o zaman. Yani ben bilmem. Çocuk diyor ki ya ben doydum gibi geliyor bana. Çünkü o sinir sistemi içinde <gülüyor> hakikaten sistem çalışıyor. Doydum diyor. Aynen. Yani. Annesi diyor hayır doyulmaz diyor iki köfteyle diyor. Çocuk da diyor annem. On üç yaşında çocuk annesine sordu. Anne ben doydun mu diye masada ve annesi bunu gayet makul bir soru olarak kabul etti ve doydun doydun kalkabilirsin dedi. Ne çocuk da kalktı. Bunun çok örnekleri var. Şimdi hakikaten bu A tipi aileyi tanımladı. B tipi ailede çocuğun kendi Sınırlar ve sorumluluk bilinci gelişmesine, hayatını yönetmesine izin veren ortam. Yani iki tane köfte tamam mı, doydun mu? Burası lokante değil, akşam yemeğini beraber yiyeceğiz, ıvır yemek yok, biliyorsun bizim değerlerimiz var. Evet. Şunlar, şunlar, şunlar, sürekli o değerler yaşanıyor, B tipi aile. Sonra çocuklara sordum. A tipi ailede yetişen bir çocuk başarılı olmayı ister, B tipi ailede yetişen çocuk mu? 80 tane öğrencinin 49'u A tipi dedi. <gülüyor> dedim işte benim ülkemin sorunu bu. Yapmış. Tabi. Yani o kadar açık seçik şekilde ortaya çıkıyor ki. Niye diyor dedim. E diyor söylemezse ben çalışmam ki diyor. Of. Yani diyor annem babam diyor başarımı önemsemezse ben niye önemseyeyim diyor. Hayır. Tamamıyla bir dışarıdan güdümlü bir, bir durum olmaya başlamış. Oluyor ve hakikaten o zaman görüyorsun ama yargılamadan çocuklara dedim ki peki iki tane çiftçilik tipini alalım işte evet. bu köklere önem veren çiftçi önem vermeyen, vermeyen çiftçi arasında A tipi önem vermeyen meyveye önem veriyor Aha. hangisi başarılı olacak? hepsi bildi be tipi çiftçi başarılı olur dedi bunun üzerinde çalıştım bir de sen gel dedim çıkardım senin adın dedim niyet Aha. bak dedim sen niyetsin bir tanesini çağırdım senin adın dedim niyet kendi başına yeter mi dedim başarılı olmak için yetmez, yetmez. bak dedim senin adın bilgi efendim <gülüyor> buna <da> bilgi diyelim <gülüyor> bilgi şimdi niyetin bilgiye ihtiyacı var bilginin ver Buyurun. eyleme ihtiyacı var Aha. niyet bilgi eylem ve ancak o zaman sonuç elde edebilirsin. Şimdi bu niyet kimin niyeti? Bunu ana sorduğum babam. zaman jeton dişti çocuklarımda. Ee. Yani bu senin niyetin değil de ana niyeti ise bilginin peşinden koşturur musun yoksa mış gibi mi koşturursun? Ama o çocukların yüzlerini görmedi, isterdim. Böyle bir durum vardı. Aydınlanma anı. Evet bize. o kadar hoşuma gidiyor ki o. Dedim bakın bir annenin babanın yapabileceği en önemli şey çocuklarının gönlünün muradını keşfetmesine ortam hazırlamaktır Aha. dedim. Orada geldi böyle çiftçilikte oturmuş vaziyette ve hocam çalışmıyor çocuk. <gülüyor> Niye <Ya> çalışmıyor? <gülüyor> bir söylemezsek çalışmıyor. Aynen sen söylemesen yemiyor çalışmıyor şu oluyor bu oluyor. Ya başka bir boyutu da var hocam söyleyince de çalışmıyor ki. Çalışıyormuş gibi çalışırmış yapıyor. Çalışıyormuş gibi yapıyor. Yani şimdi o ailede e, o kadar saf değil. Çocuğun zekası ortada. Aklı başında, her şey yerli yerinde bir çocuk var ortada. Aile de çalış diyor. Çocuk da çalışıyormuş gibi yapıyor. E ama bunun da objektif ölçüldüğü bir takım sistemler var. Sınav yapılıyor bilmem ne olur. Bakıyorlar ki sonuçta problem var. Meyve bir türlü istediğin gibi gelmiyor. Sen meyve çıksın diye uğraşıyorsun ama o zaman farkında olmadan arsız ağaçla yetiştiriyorsun. Evet. Bir takım ağaçlar var ki bunlar böyle uzarlar, büyürler bilmem ne olurlar falan filan ama şu kadarcık bir meyve bile vermezler. Vermezler. Kimi ağaçta var ki bakıyorsunuz şu kadar şeftali ağacı senede 100 kilo şeftali veriyor. Evet. Doğru yerde doğru şekilde ekilmiş ve doğru şekilde yardımcı olunmuşsa o zaman bir başka yere geliyoruz. Aile çocukta İnandığı değerlerin yer almasını nasıl sağlıyor? Siz tanıklık kavramından bahsediyorsunuz ve bu ikisinin birbiriyle çok ilişkili olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Aile yine bilinçli bilinsiz tanıklık yapıyor. Tabii tabii tabii. Neye ee, inanıyorsa ona göre bir tavır evet, sergiliyor. Yani, yani. Neye aferin diyor. Ne dikkatini çekip bakıyor. Tabii ben sık sık seyahatlerde görüyorum. Yani çocuklar bıdı bıdı bıdı bıdı kız erkek işte babasıyla konuşuyor annesiyle konuşuyor. Değil mi anne? Şöyle şöyle olma bilmem ne falan. O kadar enderdir ki hesap alınmaları. Tabii canım. Hesap alınmaları hesaba alındığı zaman neyi Başka hesaba şey? alıyor? Ee, çünkü o zaman birdenbire o hesaba aldığı noktada çocuk kendisini değerli hissediyor. Dışarıya çıksak tesadüfen 100 tane vatandaşımızı sessek. Çocuğunu neden okutuyorsun diye sorsak. Ben kalıbımı basıyorum, bu araştırmayı yapalım. Normal, denklem öyle bir şey olsun ki Türkiye nüfusunu temsil etsin yani. Tamam. Bin tane kişi seçelim falan. Çok çok çok büyük bir oranda mesleğe olsun, para kazansın, itibarı olsun Aynen diye Aynen öyle, mevki makam sahibi olsun, evet. para Çok en şunlar çıkabilir. Ee, olabileceği en iyisi olsun kendisini tanısın, hayatı tanısın ve anlamlı bir yaşama olsun. Onun Doğru. için okula gönderiyorum. Onun yani için eğitim tabii, alıyorum. Tabii bu da çok iyi niyetli bir yaklaşım. Eğitim de zaten bunu sağlamak üzere çalışmadığı için evet. bunu ummak eğitimden de biraz zor gibi geliyor. Tabii birbirini besliyor. O, bu öyle. toplumun yani eğitimi öyle. böyle olur diyorsun. Aynen öyle. Şimdi e, Farkına varmadan neye tanıklık yapılıyor? Ben bir çocuğun Sandalyeye çıkmasını gördüm gözümün önünde ve dört yıl psikoloji okumuştu iki yıl açı yapmıştı bu olurken, on bir aylık bir bebek. Beş ee, altı kere denedi çıkamadı çocuk. Evet. Şimdi küçük çocuk, ben kendim onun amcası olarak gördüm. Gittim hoppa dedim çıkardım. Babası oradaydı döndüm sağ ol, amcası diyecek diye bakıyordu. <gülüyor> Adam bozuk. Niye yaptın dedi. Dedim, çıkmaya çalışıyordu. Ben de biliyorum çıkmaya Sen niye yaptın dedi. Ulan adamda bozukluk var gibi geldi bana. Sen dedi ne çaldığının farkında mısın dedi. Dura kaldım. Kendimizi psikolog olarak görüyoruz. Bak dedi kedi yavrusu gibi yapışmıştı. Çıkacağına inanıyordu dedi. O gayretini bırakmayacaktı dedi. Elinde sonra çıkacaktı dedi. Çıktığı zaman dönüp bana bakacaktı. Ve ben ona çıktın diyecektim. O dedi onun zaferi olacaktı. Sen onun zaferini çaldın dedi. Düşüne kaldım. Ve altı ay sonra çözdüm ben. Niye böyle yaptım? Çünkü benim için yetiştiğim ortamda tabii. önemli olan çıkmak. Çıkmış olmak tabii ki. Ona yapışmış olmak, gayret ediyor olmanın hiçbir önemi yok. Neden? Çünkü alttan alta geçen yazışı. Hatice'ye değil neticeye bak. Hı hı. Bu çok acı bir şey. Çok. Ve bir alt ay sonra bir daha düştü. Adama gittim dedim ki ya neden? çıktı O kadar. Neden? E Aferin oğluma. Gördün <gülüyor> <gülüyor> mü? Neden dedim böyle diye. Böyle bir baktı. Ne biçim psikologsun gibi. <gülüyor> bir işi yapmanın, gayret etmenin bir zevki vardır. Onun için yapsın dedi. Değil <gülüyor> Aferin için diye. Şimdi... Kaç tane benim ülkemde ana baba çocuğuna şöyle soruyor. Gayret ettin mi, çalıştın mı, zevk aldın mı çalışırken? Öbür seçenek ne? Sınavda kaç, aldı. kaç aldın? Aradaki fark bu. Neye tanıklık yapıyoruz? Gayret mi değer yoksa sonuç mu değer? Sonuç mu değer? Ve bu çok önemli bir şey. Aile neye tanıklık ediyorsa çocukta da o yaşıyor, değil mi hocam? Evet, yani efendim, sen efendim. sonucu sormaya devam edersen, onun doğasında gayreti ön plana almak varsa bile onu kaybediyor, değil mi edelim, zaman içerisinde? E peki hocam, ya ben var sayıyorum. Toplumda bu değerlerin olmadığı ortada yani toplum meyva ile ilgileniyor. Evet. Yani bunu farkında değil. Farkında değil. Ben kesinlikle ondan evet. eminim. Çünkü yani toplum niyeti olduğunu istiyor. İstiyor ki daha iyi olsun, daha başarılı olsun. Bu başarının ona mutluluk getireceğini düşünüyor. Oysa yani. ki yani biraz daha uzun vadeli bakarsa başarıdan çok daha geçerli bir mutluluk durumu var orada. Onun farkında değil. Fakat evet. şöyle de bir durum var şimdi. Siz bir çocuk yetiştiriyorsunuz, ben bir çocuk yetiştiriyorum. Bir başkası başka bir çocuk yetiştiriyor ve bunların hepsi bu toplumun içerisinde bir aradalar. Toplumda da yaşayan bir takım değerler var. Bu toplum diyor ki bizim için geçerli olan, kızarmış, içi içikof bile olsa büyük elmayı bu ağaçtan almaktır diyor. Sonuç bizim için önemlidir. Sen de gayret içerisinde yaşayacak bir çocuk yetiştiriyorsun. Peki bu çocuk bu toplumla nasıl uyumlanacak? Yani... O çocuğun o topluma uyumuyla ilgili de ana babaların bir kaygısı var. Hocam diyor iyi diyorsunuz ama diyor bu çocuk üniversite sınavına girecek diyor. Hocam iyi diyorsunuz ama diyor bu çocuk yarın öbür gün işte SBS sınavına girecek. Ona göre bir anaokul ok şeye gide, liseye gidecek. E, bu annenin, bu babanın kaygısı da %100 boş bir kaygı değil. Yani ortam bu, imkan bu. Yani ne yapsınlar peki? Konuşayım mı? Konuşun hocam. <gülüyor> utanacak mıyım söylediğim? <gülüyor> <gülüyor> ya bir kere teşekkür ederim ee, söylediğimde eminim ben <gülüyor> şimdi çok yerinde bulmuştur. Ha ağzına sağ sağlıyor. Polat demiştir kesinlikle doğru. Benim söyleyeceğim şu bir kısa vadeli uzun vadeli düşünme diye bir düşünce tarzı. Var. Doğrudur. Yaşam uzun vadeli düşünmeye gerektirir. Aha. Çiftçi uzun vadeli düşünür. Şimdi onun için biz başarı okul başarısından bahsediyoruz, meslek başarısından bahsediyoruz, evlilik ve aile başarısından bahsediyoruz ama bütün bunların üstünde bir yaşam başarısından bahsediyoruz. Bu çok önemli. Şimdi bunun farkında olarak ben şunu söylüyorum. Üç yaşından itibaren çocuğun gayretini bir değer olarak al. Peki hocam burada ben çok özür dilerim. Soruyu çok daha direkt sorayım. Hem de bir ara vereceğiz. Gayrete konsantre olan da sonuç alır mı hocam? Kesinlikle. Herkesin merak ettiği soru bu. Evet. Yani ben doğrudan sorayım bir Evet gayret be. etsin tamam çok güzel. Gayret zaten gerekli. Öbüründe de var gayret. Yani sonuca odaklanan da gayret istiyor. amamış gibi. O doğru tabii. Şimdi <gülüyor> bakın. Gönlünün muradını keşfetmiş ve içinden gelerek gayret eden... Bırakmaz, sebat vardır, azim vardır, kendi kendinin gözlemleyicisi olur. Babasının aferin için değil, o coşkuyla yapar. Anladım hocam. Ve bütün mesele, ben çıktım sadece etrafında bir tanık, sen çıktın meselesi vardır. Peki hocam, hadi bir ara verelim hocam ondan sonra evet. devam edelim. Evet, kısa bir aramız var değerli izleyenler.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 Hocam siz gayretin e, 3 yaşından itibaren siz gayretin üstüne yoğunlaşın dediniz ve o iş yürür. Çocuk nihayetinde kendi muradını keşfetmişse, gönlünden geçenin farkına varmışsa onun için zevkle gayret eder ve ulaşır diyorsunuz. Evet. Peki hocam e, şimdi tabi insanın kendi değerlerini fark etmesi bu ailede yaşamasını istediği değerleri fark etmesi de o kadar kolay bir şey değil. Yani çok basit anlamda şu son 10 dakikanın içerisinde bir kişi neyi değiştirebilir konusunun üstünde konuşmak istiyorum ben. Bugün itibariyle bir ana baba dedi ki ya Doğan Hoca çok acayip şeyler anlattı. İçimde bir yere dokundu. Biz bunların farkında değilmişiz bugüne kadar. E bundan sonra başka bir şey yapalım demeye karar verdi. Bir öğretmen bu eğitim sisteminin içerisinde yaşayan bir öğretmenden bahsediyorum. Hadi gidelim gibi yerde bir okul açalım falan filandan değil. Neyi değiştirebilir hocam? Bir kişi neyi değiştirecek? Ne yapacak? Bütün değişimlerin temelinde bir kişi vardır. Doğru. O tohum gibi bir kişidir. Doğru. Ve e, sonra eğer bu kişi akıllı bir kişiyse ve gönlünün muradını keşfetmişse bir tek Meşap Alamudu'yla bütün Türkiye'yi ormana, ormana. Yani. ormana çevirebilir. Şimdi nelerdir? Bir. Bir kişiden bir. Hı -hı. Bu Bir. Bu insan kitap okumaya başlasın bir. <gülüyor> tamam. Bu çok önemli. Yani diyorsunuz ki şuradaki beslenme yetmez. yetmez. Burada dizlediğin 40 dakikalık bir programla bütün ömrü bütün hayatı değiştiremez. E peki biz niye program yapıyoruz o zaman hocam? Farkına varmak, ha? farkına vardığının farkına varmak ve farkına varan insanın sorumluluğu vardır. Tamam. Vicdan sahibiysen eğer vay ben bu ailede hangi değerler iş atıyorum acaba gözlem yapsın. Her davranışın arkasında yatan değeri keşfetsin. Tamam. Mesela hep çocuklara konuşuyor mu yoksa değil. dinliyor mu? Çok da. Ne kadar önemli. Çünkü çocuk dinlenirken farkına varıyor. Asıl önemli orada değil mi hocam? Kesinlikle. Yani sen konuşurken öğrenmiyor çocuk. Aynen öyle. Bunu bir daha söyleyin hocam. ya Bu çok önemli. Bunu bugüne kadar bizim programda da söylemedik. Evet. Yani Çocuk siz onu dinlerken öğreniyor. Ve dinleyiş, dinleyiş tarzınız en önemli eğitim ortamını oluşturuyor. İş yerleri içinde geçerli mi bu hocam? Kesinlikle. İş yerine gitmeden önce Poyraz, iç buçuk yaşında. Aha. Senin oğlu. Bu dediğim doğru mu değil mi? %100 doğrudur hocam. Ve gözün içine bakıyor değil mi? Sen evet. Dinlerken. Aynen öyle. Anlatıyor. Kendini keşfediyor o sırada. Senin gözün, ben o kendisine yansıyor. Sözlerini duyuyor. Babasının tanıklığı içerisinde kökler Aha. atılmaya başlanıyor. Aynen öyle. Ve böylelikle aklı, gönlü gelişmeye başlıyor. Yani ben varlığımın niye orada olduğunu o zaman anlıyorum aslında. Yani benim benim ona nasihatte bulunmamın gittiği hiçbir yer yok hocam. Hiçbir işe de yaramıyor. Her anne baba gibi ben de mutlaka nasihatte bulunmuşumdur. Şöyle yap, böyle yap, onu yap, bunu yap falan filan demişimdir ama eğer o onu keşfetmemişse niyesini, nasılının içini ni, uygulama noktasında olmuyor zaten. Evet. Yani o zaman önüme de iki seçenek geliyor. Ya bastırıp yaptıracağım, yani bir öncekinden daha sert yüklenmek zorundayım. Ya da dur bakalım o bugünü keşfedecek. Bugün mü keşfeder, yarın mı keşfeder, ne zaman keşfeder, keşfeder deyip susup oturacağım. Evet. Şimdi, çok önemli dinleme ortamına geçtiğin andan itibaren... Çocuk, ben önemliyim, hesabı anlıyorum ben değerliyim. Benim düşüncem önemli, benim algılamalarım önemli. Ben önemli bir insanım duygusuna varıyor. Onun için ailede dinleme var mı yok mu? Bence yazsınlar bir tarafa. Bu ailede insanlar birbirini dinler diye. Şimdi e, dinleyen bir insan haline geldiğim andan itibaren orası hakikaten bir gelişim. Öğrenme ortamı oluşmaya başlar. Hı hı. Bu aile içinde geçerli, şirket içinde geçerli. Ama en önemlisi olan ben kendi iç dünyamı dinliyor muyum? Kendime Çok, tanıklık ediyor kendime. kendime tanıklık ediyor muyum? İçim bunu aldığı zaman sıkıldığı zaman olan ne oluyor? Acaba bir şeyde bir aksaklık mı var? Bir şeyi mi bastırmaya çalışıyorum? Aha. Dedim mi? Yoksa boşver aldırma bir sigara daha yak, bir tane daha. Git lan biraz gırgır gır yapalım, oraya çıkalım, vov vov diye bağıralım mı, mı gidiyorum? Bir insanın kendini merhaba demesi, kendine değer vermesi temel. temel. Oradan başlayacak. Peki. Bu... Sıfır katkı olarak bir yerde bir şey yapamaz. Sıfır yine sıfırdır. Bir olması lazım. Anladım. Peki hocam, e, bir aile kendisinde bir takım değerleri yaşatmaya karar verdi. Bir yandan da çocuğun keşfetmesini istiyor falan. Böyle bir durumda çocuğun keşfi ailenin değerleriyle örtüşmüyorsa, çünkü çocuk sadece bizden bilgi birikim almıyor. Şimdi biz çocuğa diyoruz ki sen dürüst bir hayat yaşayacaksın. Bizim ailemiz için dürüstlük bir değerdir. Yalan söylemeyeceksin, şunu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın, bilmem ne etmeyeceksin diyoruz. Çocuk bir okula gidiyor ve ne yazık ki bu değerleri aynen benim gibi yaşamayan, ne yazık ki de demeyeceğim yani ben farkındayım, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Belki onlar farkında değil, öyle özel bir şey yapma gayretinde değiller. Ne oluyorsa o oluyor. Bu ortamdan gelen diğer çocuklarla birlikte, çok basit anlamda ben çocuğuma hiçbir insana vurulmazı şu yaşımda öğretmiş vaziyetteyim. Benim oğlum kesinlikle kimseyi... anlat sana ne olur. <gülüyor> Geçen gün önümden yürüyor, o kadar da hoş yürüyor ki bir an böyle gazete de var elimde. Şöyle hafif kaplı gazete, pıt diye poposuna dokunuverdim. Döndü böyle, baba dedi, insanlara vurulmaz. Oo, ben dedim ki ya babacığım işte şaka, vurulmaz dedi haklısın babacığım dedim. Özür dilerim. Yani vurulmaz. Peki dedim hayvanları vurur mu? Onlara da vurulmaz. Vurursan canları acır kaçarlardı. Evet. Şimdi bu çocuk yarın bir gün okula gidecek ve biri ona vuracak. O da gelecek ya vurmayı deneyecek e, ya da bunu benimle tartışacak. Ben ne yapayım o gün hocam? Evet. Yani çok, çok da kısa şey. bir süre kaldı. Bir gün daha evet. ayrıntılı konuşuruz ama. Onu önereceğim. Yani bence bu çok önemli bir konu. Ee, onun için bir yere not alalım. Bunu hakikaten sohbet konusu yapalım. Yalnız ergenlik çağında genellikle aileyle o ergen çocuğun arasında bu tip amalar ortaya çıkıyor. Aynen. Siz böyle yapıyorsunuz ama yaşam böyle değil. Değil, değil. Eski çağda kalmışsınız siz Aynen. falan şeklinde. Ve e, o zaman bir içten içe bir savaş başlıyor ve çok sıkıntılı bir dönem başlıyor. Bu sıkıntılı dönem aslında öyle kutsal bir dönem. O kadar güzel bir dönem ki. Yani Allah'ın nimeti. <gülüyor> Ana babaların yaşamı öğrenmesi için çocukların yeniden keşfetmesi için kendilerini geliştirmesi için müthiş bir fırsat. Bunu mutlaka ele alalım. Tamam hocam. Konuşalım bir gün burada. Palacığım, çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Ee, ben çok zevk aldım. Umarım sen de almışsındır. Değerli izleyenler Umarım bu sohbetten zevk aldınız ve bilinç cebinize bir şeyler koydunuz. Önümüzdeki hafta bu programda buluşmak üzere. Efendim. Hoşça kaldık. final dergileri Doğan Cüceloğlu ile insan insana programını sundu.